Selamun Aleyküm sevgili kardeşlerim. Bugün tefsiri dersimizde 6. ayetten 16. ayete kadar bölümü işleyeceğiz. Önce hocamızdan her zamanki olduğu gibi dinleyelim. Evet. Allah Evet sevgili kardeşim bu 10 ayette e, önceki 5 ayet imanla iman edenlerle ilgili iman özellikleri ile ilgili iman gaybi boyutu yakğ boyutu, takva boyutu ve ahirete iman ve Kurtuluş ve hidayet anlamları üzerine yoğunlaşan bir e, e, e, ayetten Ayet bütünlüğünden bahsettik. şimdi de bu 10 ayet-i kerimede karşı duran, inanmayan ve bir takım e, münafık tavırlardan bahsedecek. 1. ayet-i kerime, yani daha doğrusu 6. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor Rabbimiz. Bismillah. İnnellezine keferû Evet, küfreden insanlar ki muhakkak onlar özellikleri bakımda nasıldır? Seva'un aleyhim enzertuhum emlemtun zirhun Onlara inzarda bulunsan da bulunmasan da onlar için fark etmez. Çünkü küfürde inadi boyutta ve geri dönüşü olmayan bir yola sapmışlar. Ve la yu'minun neden inzar ya da inzar etmemek, yani ona ne kadar güzel anlatsan, ya her türlü anlatmanın, hidayetin yollarına götürecek bütün metotları kullansan, asla ne yapmazlar diyor. Onlar iman etmeyecek olanlardır. Ayrıca onların durumlarını bize yakından anlatan daha sonraki 7. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. ختم الله على قلوبهم ve على سمعهم Allah onların kalplerine mühür vurmuştur. Allah'ın mühür vurduğu kalplere anlatamazsın. Vael <gülüyor> sem'ihim kulaklarına da mühür vurmuştur. Onların kulakları senin anlattıklarını duymazlar. Vala ebsarihim risabe onların basiretlerinde de perde perdelenmiş. Ve böyle olan bir insanlara senin anlatman ulaşmaz. Senin uyarman onlar için anlam taşımaz. Ve burada asla bir ilerleme sağlayamazsın. Ancak onları bekleyen bir şey var. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ Onları bekleyen nedir? Onlar için azim bir azap. E, büyük bir azap var. Çünkü bu halden başka onları temizleyecek gerçeği görme imkanları e, ve bu durumda söz konusu onlar için değildir. ve وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْ يَوْمِ الْآخِرِ ee, Şimdi gerçekten bu şekilde olduklarını, e, iç yüzlerini, karakterlik özelliklerini anlattıktan sonra ama buna rağmen onlardan bir kısmının iman ettiğini söylediklerini göreceksin, insanlardan bir kısmını, ahireti de kabul ettiklerini göreceksin ancak seni kalpten, gönülden kabul ederek sözlere vahye teslim olduklarını göremeyeceksin. Bunlar bu mana ile gerçekte iman etmiş değiller. Ee, buraya kadar olan bölümde imanın gerçek olanıyla gerçek olmayanı sorgulanmaya tabi tutuyor. Ve sorguladığı zamanda da her iman ettim diyenin iman etmiş olmayacağını bunun bu sorgulamada, bu imtihanlarda kendilerini göstereceğini ve imanlarının boyutlarının ne olduğu orada test edileceğini anlamış oluyoruz. Bundan sonraki ayeti bölüm e, kerimede de yine e, din e, dini kullanan, din ile diğerlerini aldatan bir takım insanlardan bahsedecek. Evet, 9. ayet kerime. Yuhad'uunallaha <gülüyor> velledeene amenu. Allah'ı ve iman edenleri eee aldatan Onlara tuzak hazırlayan bir takım insanları ele alıyor. Evet. Allah'ı ve müminleri. Ama aldatan yok. Aldanan yok, aldatan çok. Wer ma ihtaunne onlar aldatamazlar illâ ensüm kendilerini aldatırlar. Böyle bir davranış sergileyenler de olacak. Müminlerin arasına gelip mümin gibi görünüp İslam'ın en efendim iyisini yaşadığını söyleyecekler. Ama hadi canla malla başla birlikte olalım denildiği zaman kaçacaklar ve mazeretler ortaya sergileyecekler. Bunların iç yüzüllerinin böyle olduklarını müminler, gerçek müminler o zaman anlarlar. وَمَا يَشْعُرُونَ Kendilerinin bu hile ve tuzak üzere olduklarını ve müminlerin de e, bunları anladığını, Allah'ın anladığını da farkında değiller. Bunlar bu şura sahip değiller. Ama hala devam ederler birilerini kandırmak için. Neden böyle yaparlar? Niye bu şekilde davranış istergilerler? Münafık insanlar. Fî gulûbihim maradun. Kalplerinde hastalık vardır. Onların kalplerinde bir sıkıntı vardır. Bu sıkıntı önce sıkıntı diye başlar. İslam'ı sevmeme, müminleri sevmeme, Allah'a, peygambere karşı içinde gerçek sevginin olmaması zamanla ilerler, ilerler sonra hastalık haline gelir. İşte Allah onların bu durumunu daha fazla olacağını feza Allah onların hastalıklarını daha da ziyadeleştirsin. Allah onlara hidayet vermeyecek. Çünkü yollarını sapıtmışlar. Görünüşte İslam ve Müslümanlıkla meşgul olur gibi, hizmet eder gibi görünürler. Ama gerçekte ise onların kalpleri hastalıklı olduğu için Müslümanlara kafirleri, gayrimüslimleri tercih eden bir anlayışa sahiptirler. وَلَهُمْ عَزَابٌ اَلِيمٌ Onlar için azab-ı elim vardır. Neden Allah bunlara durup dururken azab eder mi? Etmez. Çünkü بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ Gerçeği yalanlamış olduklarında gerçek, kendilerinin üzerindeki gerçek ve dışa görün verdikleri görüntü, yapmak istedikleri İslamiymiş gibi davranışları ama kendilerinin Kalpteki ise tamamen İslam'dan tiksinen, Müslümanlardan tiksinen ve Müslümanları kötü gö gösteren, gören bir inanca sahip olmuş olmaları yüzünden bu yalan durumları ve kalpten vahiy yalanlayıp Müslümanları sevmeyen, onları yalancı gibi gösteren bu inançları, bu düşünceleri hastalık haline aldığı için Allah da onlara o azabı veriyor. Onlara hidayet nasip etmiyor. Onların durumları, onların davranışlarıyla ilgili yine devam eden ayet-i kerimede وَيْزَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ Yeryüzünde ifsad etmeyin diye, siz bu yanlıştan dönün diye kendilerine denildiğinde قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ Biz ıslah edeceğiz ifsad edici değiliz diye devam ederler ve bu yoldan da geri dönmezler. yani sapmış oldukları bu yanlışlardan tevbe edip geri dönseler kurtulacak ve hidayet nasip olacak. Ama bunlar asla geri dönmezler. Elâ innehum humûl-mufsidûn Gerçekte bunlar halkı, cemiyeti, kültürü, dini, milli birliğimizi ve milli gücümüzü Müslümanların bütün birlik olmasını istemezler. Onların darmadağın olmasını, onların ifsat olmasını, kültürün, neslin, imanın, canın, her şeyin ifsad olmasından mutlu olurlar sömürülmesinden mutlu olurlar velakin lâ yeşurûn onlar bunu büyük bir ayıp büyük bir nifak ve ifsat edici bir davranış olduğunu bilmeyerek yaparlar değil aksine bilirler ama başkalarının kendilerinin bu yanlış üzere olduklarının farkında değiller Ve bu şekilde de aldatmaya devam ederler. Ve izâ lehum âminû, yine onlara iman edin gerçek bir şekilde imana davet edildiği, edildikleri zaman, onlar kemâ âmenennâs insanlar, normal müminler tertemiz, saf ve tertemiz, takvâ ehli insanlar gibi siz de olun, siz de onlar gibi düşünün denildiği zaman, gâlu, hayır. Âenû minû kemâ amenel süfâhâ. Onlar derler ki, hayır, Biz şu sefih ahmak Efendim şu Anadolu insanı tertemiz ama onlar öyle görür. Şu sefih ahmak insanlar gibi mi iman edeceğiz? Hayır. Biz onlar gibi olamayız. Ha Filistin, işte şu Araplar falan. Bu şekilde müminleri, Müslümanları e, iç gönülden bir redd üzeri oldukları için bunlara sefik yüzüyle bakarlar. Müslümanlar Ela innehum hum el Evet, gerçekte ise onların kendileri sefi insanlardır. Çünkü başka e, güce tapan insanlardır ve kendi halkını sevmeyen insanlardır. Kendi halkının, kendi e, dininin, kendi kültürünün efendim daha aşağı, daha efendim geride olduğunu düşünürler ve bunlar bu sefahat kendi halkına, kendi atasına, kendi dinine Kendi inancına efendim, aykırı davranış sergilemek esas sefihlik budur. Ancak bunlar ve lakin lâ yâlemûn. Gerçekte sefih olanların kim olduğu konusunda da bilgi sahibi değiller. Bu donanıma sahip değiller. Milli şura dini, imani e, inanca tam olması gerekeni değil. Aksine başkalarının istediği ve başkalarına görünmesi gerektiği şekilde bir İslam anlayışına sahiptir. Ve izdâ lekulledîne âmenu qâlu âmenna Müminlerle, gerçek saf tertemiz müminlerle bir araya gelince biz de sizin gibiyiz, biz de iman ettik derler. Ve izdâ halev ilâ şeyatinihim Kendi şeytani amaçlarına uygun insanlarla bir araya gelince Hayır, qâlu innâ maakum Biz sizinle beraberiz, innema nahnu müstehdiun Şu saf, sefih Müslümanlar var ya Biz onlarla alay ediyoruz, onlara bakma Diye gerçek yüzlerini onların yanında gösterirler. Güce tapan ve süper güçlerin elinde oyuncak halinde figür olarak kullanılan kendilerini bu şekilde kullandırmaya mahkum bu insanlar sonra da efendim müminlerle alay ederler. Gerçekte ise Allahu yestehzi bihim ve yamudduhum fi tuyanihim ya ve onlar onlara da Allah istihza ile bakar. onları bu tuğyanında, bu isyanında, İslam düşmanlığında daha fazla gitmesini sağlar. Ulaikellezîneşterav dalalete bilhuda Hak yolu sapık yol ile efendim satın alanlar. Yani hak yolu bırakıp sapık yolu e, satın alanlar Fema rabihat ticaretum Bunların bir kazancı olmadı. Hiçbir kazancı da olmayacak. ve Bunlar doğru yola, hidayete de eremeyecekler. Bunlar sonunda, en sonunda kendileri de aldatılacaklar. Kendileri de vatansız, dinsiz, imansız bir halde ve kimse onlara da ne dünyada ne de ahirette yardıma gelemeyecek bedbaht insanlardır. Beyinsiz, takım, münafık insanlardır. Başka ayet-i de yine onların esfeli safiliğine giden batıh insanlar gruplar olduğunu anlatacaktır. Efendim, e, sevgili kardeşim bundan sonra yine diğer ayet-kerime yani daha sonraki bir 10 ayet-kerime ya da 5 ayet-kerime de efendim münafık e, ve münafıkların tavırlarıyla ilgili münafıkça tavırlar nasıl olur bunu da anlatacak. Bir diğer dersimizde yine onun üzerine devam edeceğiz. Bu iki ders münafıklarla ilgili gerçek manada imanı sorgulayan ayetler. Böylelikle bu dersimizde, tefsir dersimizde birlikte olduk. Allah'ın selamı, bereketi, sevgi ve muhabbeti bütün Müslüman kardeşlerimizin üzerine olsun. Selamun aleyküm sevgili kardeşler